Kur'an-ı Kerim anayasa olabilir mi? Allah Azze ve celle Kur'an'ı hakimi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla yürekleri, onunla cemiyeti, onunla İslam devletini yönetsin, idare etsin. Bunun için indirdi. Bu gayeyle Kur'an-ı Kerim yeryüzünü teşrif etti. Allah Azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de el alehul halku vel amr yaratmak da yönetmek de Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Kur'an-ı Kerim'e müracaat eder. Sonra allah Teala ona yine vahiy gayr -metlu olarak vahiy eder. Onun sünneti de şeriata taalluk eden boyutu itibariyle vahiydi. Sonrasında ise Kur'an-ı Kerim devletlerin kanunları oldu. Fakat bütün bu kanunlar Kur'an-ı Kerim esas alınarak müştehit imamlar tarafından istinbad edildi, çıkarıldı. Yani bir kanun maddesi çıkarılıyorsa, evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıldı, sonra Sünnet-i bakıldı. Oradan müştehid imamlar Ahkam-ı İslamiye'yi çıkardılar. İslam devletleri, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar hep böyle yönettiler, böyle idare ettiler. Kur'an-ı Kerim esasında Osmanlı'ya baktığımızda, Selçuklu'ya baktığımızda böyle bildiğiniz manada bir anayasa değildi. Ama anayasalar gerçekte milletlerin yüreklerinde, vicdanlarında, tarihlerinde vardır zaten. Eğer bir anayasa metni milletin yüreğinde, tarihinde varsa o zaman o millet o anayasayı kabul etmiş olur. Fakat dışarıdan birileri o millete anayasalar getirirler, dayatırlarsa onlar çekilince anayasalar da yok olur. Çöple kaldırırlar onları. Sovyetler'de olduğu gibi geldiler. Batı'dan şu kadar yeri işgal ettiler. Türkistan bölgesinde Özbekistan o civarı işgal ettiler, istila ettiler. Onların kendilerince bir anayasaları vardı. Esasında o ülkelere, orada yaşayan müminlere, Müslümanlara nasıl zulmedecekler? Onu kendileri adına meşrulaştıran onların hukuk, kanun metinleri vardı. Sonra onları tarihin çöplüğüne kaldırdılar, attılar. O halde Kur'an-ı Kerim elbette bu milletin tarih boyu şifahi bir anayasası olmuştur. Onu okumuşlar, onu hayata taşımışlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'den... Bütün hükümleri çıkarmışlar, bütün esasları çıkarmışlar. Bir mesele, bir kanun maddesi evvela Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu, muvafık mı, sünnet seneye uyuyor mu, muvafık mı diye oradan baktılar. Yani bu ümmetin abad olduğu yıllara baktığınızda Selçuklu gibi devletiniz var, sınırı nereden başlıyor? Çin sınırlarından başlıyor, Çin'in içinden başlıyor. Ta Ege'ye kadar uzanıyor, Marmara'dan Hindistan'a kadar uzanan bir devlet. Bunun şifai anayasası Kur'an-ı Kerim, Osmanlı'nın şifai anayasası Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i esas alınca Müslümanlar böyle büyük cihan devletleri kurdular, dünyaya nizam verdiler, adalet getirdiler, saadet getirdiler. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ufkundan çıktık. Yani kendi içimizden yetişen yerli oryantalistler, musaripler, onlar batıya, batın aklına, batın hayat tarzına mahkum oldular, meftun oldular. Ve sonra cihana, İslam'ı taşıyan o büyük devletlerin varisleri olarak şöyle küçücük bir coğrafyaya mağlup olduk, mahdud olduk, mahkum olduk. Ve batılı adamın kanunlarıyla hayatımızı böyle zehire zindana, alem İslam'ın hayatını zehire zindana çevirdiler kardeşlerim. Elbette Kur'an-ı Kerim tarih boyu bu ümmetin şifahi anayasası olmuştur. Hep ona gitmişler, ona müracaat etmişler, esasları ondan almışlar.